Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu ruhul kudüsle güçlendirdik. Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Lakin Allah dilediğini yapar. <Sessizlik> بَنَا بَغَضٌ مَا لَبَ مِنْ Oh, <laughs> Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. Yeah.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 dibiga binal yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları Çatıları üzerine çökmüş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba? dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. Bir gün yahut daha az? dedi. Allah ona, Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye. Şimdi sen kemiklere bak. Onları nasıl düzenliyor? Sonra ona nasıl et giydiriyoruz?" dedi. Durum kendisince anlaşılınca, "Şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir." dedi. <gülüyor> أما <تصفيق> قال لبثت يوما أو بعض يوم Bye.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 il mauta qala aw lam tu'min قل فصر هن إليك ثم جعل Allah yolunda mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. <gülüyor> ليسوب لتم أن تحب. larını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır, onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlama arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.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 فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسروا والله لا يهدي القوم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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْبِرُونَ كما فعل جنة برب أصابها. Allah'u basir Sizden biriniz arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın bahçeye de İçinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar. <gülüyor> موسيقى <تصفيق>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 Gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ya eyyuhallezine amenû enfikû min kaybâti mâ One minute.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 Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Yüktil hikmete men yaşar. <gülüyor> ومن فقد أوتي خيراً كثيراً وَمَا يَهْدِكَنَّ إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَمَا يَهْدِكَنَّ إِلَّا Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her ada muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur.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 مَن يَكُنْ يَرَى تَخَفَّغًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ عَنْكُمْ مِنَ سي Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Neyse <gülüyor> Allah yahdi men labtiqa wajhihi Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يَسْفُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنًا تَفُفُّ فِي تَحْرِفُهُمْ لا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ <عَجِيمًا> Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Allan in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 O'nun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. <gülüyor> جائ من المس ذلك بأنهم ق وَأَحَلَّ <سؤال> اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن Allah faizi tüketir, sadakaları bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Allah <gülüyor> İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Ya amenut, rizain, Şayet yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş, ne de haksızlığa uğramış olursunuz. فَاِلَّنْ كَفْعَلُوا فَأْذَنُوا bi مِنَ اللّٰهِ borçlu, darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer anlarsanız bunu sadakaya saymak sizin için daha hayırlıdır. o كَانَ ذُو يُسْرَةٍ Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği, ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. وَتَقُواْ <gülüyor> يَوْمَ Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın, yazsın. Üzerinde hak olan kimse de yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu, sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumdaysa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadın olsun. Çağrıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük vadesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız, şüphe yok ki bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. Ya يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب vastan sidu shangi mir فَطُوبَى لِكِرَائِحِ الدَّارِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمِعُوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقصى تعظى الله وأقوى للشغف. اشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار وكاتب على شهيد وإن تفعلوا فإن وأنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عظيم Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرغان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تمنى امانه غوريا تتق الله ربه ولا تنكم الشهاده ومن يكم ذن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 الله ما في السماوات وما في الأرض وإنتوا Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Mü'minler de, her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Âmenen <gülüyor> Resûl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 Kafirler topluluğuna karşı size yardım et. La yukellifullahunafsan illa ussaha, la ma kesabet wa alayha ma kesabet. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا ربنا ولا تحم. Allah'ın Ali İmran suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliflendim. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur.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 نزل عليك الكتاب بر الحق قصد بين يديك وأنزلت والإنجيل. انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. <gülüyor>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 ona inandık. Hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. <Gülüyor> لِأَنْ تُؤوِينِي وَمَا يَعْلَمُ مُتَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 Sensin. Rabbana la tuzgulubana bagdaiz haddi etme. Rabbimiz. Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Ulan! Bilinmelidir ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Inna ala bin kafarulatun yağmum amluhum ve نُتْقَى عَنْهُمْ أَمْ وَالِدُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ ضَلالٍ شَيْءٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْقُدُ Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. <Gülüyor> <Sessizlik> İnkar edenlere de ki Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Kullin ve ilâ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 قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيأَتَيْنِ سَقَتَى فِيأَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ Allahü Aleyküm bin arzulara, kadınlara. Oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağlamal hayvanlara ve ekimlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. <gülüyor> Allah'a emanet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 İçinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. <gülüyor> لَلَذِينَ تَقَوَّدَ رَبِّ جِبْلَاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ Vallahu basirun bil'ibad. Ey Rabbimiz, iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyen. Ellezina yekulun Rabbana Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler içindir. Allah adaleti ayakta tutarak şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Cahidem. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. İnne'l-dîn'e'nde <gülüyor> 117. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وَمَنْ <Sessizlik> يَكْفُرْ <Sessizlik> Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim.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 أسلمت وجهي لله ومن اتبع وكل الذين أوتوا الكتاب فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اِتَدَوَّ إِنْ تَوَرْنَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler, onlara acı bir azabı müjdele. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.. <Gülüyor> Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmez misin ki, aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra içlerinden bir grup cayarak geri dönüyor. فَلَمْ تَعَيْلَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا Onların bu tutumları, bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demelerinin bir sonucudur. Onların vaktiyle uydurdukları şeyler de dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır. Vâlike bi ennehum kâlûlen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 Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.'' <Gülüyor> Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır. <gülüyor> فعل ذلك فليس من الله في شيء Deki. İçinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.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 Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.'' Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. İmran'ın karısı şöyle demişti Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım Adamı kabul buyur Şüphesiz hakkıyla işiten ve bilen sensin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 İn ni semetu hamrye maa İn ni ayyetu hambi kaa zurrriyettu min Meryem'e.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 فتقبلها ربها بقبول حسن وآل Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. Gülalike <gülüyor> da'a Zekeriya Rabbine dua etti.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 أن الله يبشرك بأحيام صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا Salihim Zekeriya Rabbim dedi Bana ihtiyarlık gelip çattığına Üstelik karım da kısır olduğuna göre Benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu İşte böyledir Allah dilediğini yapar Kala.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 Hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan. O'nun huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Ya Meryem! Ya Meryem!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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْنَا بِإِرْقُونَ أَنْ قُلْنَا مَنْجُ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 رسيح عيسى بن مريم اسمه salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak. Meryem, Rabbim dedi. Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da olu verir. يرو قال كذالك لله يخلق ما يشاء. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek. O, İsrailoğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek. Size rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izniyle o kuş olu verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, Bunda sizin için bir ibret vardır. <gülüyor> yi se o di fa fu fi وَالْمَوْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَأْتِي عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ وَمَا كُنْتُمْ Benden önce gelen Tevratı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun. Bana da itaat edin. <Sessizlik> وَجِئْتُكُمْ وَأَصِيعُونَ Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.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 Rabbimiz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk şimdi bizi şahitlerden yaz dediler Hudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır. Allah buyurmuştu ki, Ey İsa!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 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَوُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَوُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَاعِلُ Sümme İleyye Marci'ukum Feahkumu İnkar edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. Ve <gülüyor> ammellezînekferû <gülüyor> İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. <gülüyor>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 Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve olu verdi. İnne mesalen <Sessizlik> <Sessizlik> insan halakahu min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 ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا onun yanar Şüphesiz bu doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah evet o mutlak güç ve hikmet sahibidir. İnna haza laquwa min qasfur eğer yine yüz çevirirlerse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 أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. 圏 Na Ehli Kitap, İbrahim hakkında ne için çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? Yeah! İşte siz böyle kimselersiniz hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz oysa ki Allah her şeyi bilir sizse bilmezsiniz İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dost doğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar, şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. kitaptan bir kısmı istediler ki ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. <Sessizlik> Ey ehli kitap! Görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Yeah. Ey ehli kitap neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehl-i Kitap'tan bir grup şöyle dedi: Müminlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp, akşamleyin inkar edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. <Sessizlik> Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. De ki, Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine kendi aralarında şöyle dediler, Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine, Yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de inanmayın. De ki,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 Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir. <gülüyor>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 Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.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 Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle demesi gerekir. Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz. size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi?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 buyurmuştu. Ve <Sessizlik> ثم في <تصفيق> Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerde ve yerdekiler ister istemez, O'na teslim olduğu halde onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki O'na döndürüleceklerdir. Ha bize indirilen İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Etmelerinden, Resulün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. إيمانهم وشهدوا أن الوسول حق وجاءهم البينات İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır. Bu lanete ebedi gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. <gülüyor> Ancak bundan sonra tevbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. İllellezine tâgu min ba'di ve aslâhû fe inne allâhe rahîm. inanlıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendisidirler İ kan bak ben. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya Onların hiçbirinden fidiye olarak dünya dolusu altın verecek olsalar dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için, Acı bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. <gülüyor> 1 Una...